Gündeme İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi kararı oturunca doğal olarak <gülüyor> konuğumuz yine avukat Sayın Duygu Suçe Köksal oldu. Hoş geldin Sayın Meslektaşım. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün Bahri Belen e, yok. Bir mesleki yoğunluğu var. İşini bitiremedi adliyede. E, ama bizi dinliyordur eminim fırsatını bulacaksa. Ee, belki telefonla bile katılabilir. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Duygu sormak istediği bir iki soru olacaktı. Şimdi evet e, konumuz malum gündem e, yoğun. Hemen konumuza dönelim. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın bireysel başvurusunu inceledi. Sürpriz bir şekilde de daha önceden 2-3 hafta önceden aslında e, hangi konuda karar vereceğini açıkladığına ilişkin bir e, ...teamül olduğu söyleniyor. Hı hı. Buna rağmen Cuma günü açıkladı e, yakın bir zamanda karar vereceğini... ...ve Salı geçtiğimiz Salı günü 20 Kasım 2018'de de kararı açıkladı. E, ve e, önemlisi bugün sizlerle konuşmak istediğimiz konu... ...İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesini Türkiye'nin ihlal ettiğini hı hı. saptadı. Ve bunun e, Selahattin Demirtaş'ın çocukluğuna etkisi ne olacak... Aynı e, geçen sene e, konu anayasa mahkemesi kararları için konuştuğumuz konu bu sefer insan Hakları Hı. Mahkemesi kararları için gündeme geldi. E, bağlar mı bağlamaz mı? E, Türkiye bu karardan sonra ne yapmalı? E, i̇sterseniz e, söz sizin olsun çünkü Selahattin Demirtaş Selahattin Anayasa Mahkemesi'ne bir bireysel başvuruda bulunmuştu. E, 2016'nın Kasım ayında yakalan yakalanıp tutuklanmasından sonra Hı. tutuklu kalmak seçme ve seçilme hakkımı milletvekilliği e, görevimi icra etmemi engelliyor ve yasal dayanakları yok diye iddia etmişler. Etmişti. Ama e, Anayasa Mahkemesi 2017'nin sonunda verdiği kararda e, Kobene olayları 6-7 Ekim olayları ile ee, halkın sokağa dökülmesiyle e, partinin e, merkez yürütme kurulunda yapıldığı iddia olunan bir toplantı ve o hı. toplantıda alınan karar üzerine yapılan çağrı arasında bağlantı kurulmasını makul buldu. Dolayısıyla e, insan hakları arpa sözleşmesi 5.1.c'ye göre makul şüphe anayasa 19'a göre de kuvvetli belirti yüklenen suçla ilgili olacağını öngörerek ihlal kararı vermemişti. Hı hı. Ama aynı durumda olan Ayhan Bülge'nin için tahliye olmasına rağmen ihlal karar vermişti ve 20 bin lirada tazminat ta hükmetmişti yanlış Hı. hatırlamıyorsam ee, O zaman e, Ayhan bilginin durum e, böyle bir açıklamada yapmadığı ee, ve e, karar, kararların tutukluluğun devamı kararlarında da e, bu açıklamalar ve halkın sokağa çağrı, e, çağrılmasıyla arasında bağlantı olmadığını söylemişti. İkisi arasında böyle bir ayrım yapmıştı. Sonra e, geçti e, bu yıl... E, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaygılanırken yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu bildiğim kadarıyla Selahattin Demirtaş'ın avukatları. <gülüyor> ve hatta Selahattin Demirtaş Anayasa Mahkemesi ölü taklidi yapıyor, karar vermiyor demişti. Özelliğine iki önemli süreç yaşadık. Referandum süreci ve Cumhurbaşkanlığı seçimi hepsi böyle. Şimdi ben sözü uzatmayayım. Selahattin Demirtaş bireysel başvurularında ne diyordu, şikayetin neydi? Ardından İnsan Hakları Mahkemesi bunları nasıl değerlendirdi? Hı hı. Öncelikle davetiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Daha önce de başka başvurular kapsamında gazetecilere yönelik Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği başvurularda da e, burada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve içtihat çerçevesinde tartışmıştık. Hatta o zaman Anayasa Mahkemesi'nin Ayhan Bilgen ve Selahattin Demirtaş kararlarından sonra yapmış olduğumuz bir programda da e, ve yine e, iki gazeteciyle alakalı Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar sonrasında hep bu sizin az önce bahsettiğiniz 18. Hı -hı. madde bizim de programımızda gündeme gelmişti ee, Hı -hı. daha önce Rusya Azerbaycan Ukrayna, e, Ukrayna Gürcistan. Gürcistan Meravişbili bu kararda da atıf yapılan büyük ölçüde Hı -hı. E, kararlar eşliğinde değerlendirmeye çalışmıştık ve o zaman şunu söylemiştik yanlış Hı -hı. hatırlamıyorsam Hı -hı. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne giden başvurularda özellikle iki gazeteciyle ilgili bir e, ...Altan ve e, Alpay ile alakalı Hı -hı. verilen... ...kararda 18. maddeye... değinilmemesinin ardından... ...ben Hı -hı. şunu söylemiştim... ...burada eğer 18. maddenin gündeme gelmesi... kuvvetli bir durum arıyorsak... ...o Selahattin Demirtaş'ın davasında, başvurusunda... E, ...gündeme gelmesi çok kuvvetli... Evet, ...bir ihtimal e, demiştik... ...öyle de oldu zaten... ...çünkü Hı -hı. içtihat aslında bize bunu gösteriyordu... ...Ukrayna, Rusya, Azerbaycan kararlarından... ...bizim edindiğimiz... E, ...ön bilgi bunu aslında gösteriyordu... ...ve öyle evet. de oldu... ...şimdi... E, ben tüm dinleyicilerimizi selamlayarak başlamak istiyorum tekrar. Tabii. 18. maddeden bahsettik ama ona geçmeden evvel aslında en önemli kısmı o elbette ki bu kararın. Çünkü Türkiye aleyhine verilmiş ilk 18. Hı. madde kararı. Dinleyicilerimizden bu maddenin neye ilişkin olduğunu bilmeyen olabilir. Tabii ki. Ona ilişkin şöyle bir belirtme yapayım. Bu madde haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlanmasını ...düzenler ve der ki anılan hak ve özgürlükleri bu sözleşme hükümleriyle izin verilen kısıtlamalar... ...öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz. Yani eğer siz özgürlük ve güvenlik hakkına bir kısıtlama getiriyorsanız o zaman... Beşinci madde bunu düzenler ve bu beşinci maddedeki e, şartlar dahilinde ve hı hı. burada belirtilen amaçlar dahilinde bu kısıtlamayı yapabilirsiniz hı hı. eğer şartları varsa. Hı hı. E, bunun karşılığı bizim anayasamızda da ceza muhakemesi kanununun ilgili maddesinde işte yüzüncü maddesi tutuklamayı hı hı. düzenleyen hı hı. E, bunda da zaten mevcut. Ne zaman ki bunun dışına çıkıyoruz buradaki amaçların, yüzüncü maddede belirtilen e, amaçların, beşinci maddede belirtilen amaçların... ...o zaman işte 18 maddedeki e, haklara getirilecek kısıtlamada amaç dışına çıkılması gündeme gelebiliyor. Hı -hı. Şimdi bu dosya bağlamında baktığımız zaman e, birden fazla şikayet olduğunu görüyoruz ve birden fazla maddenin ele alındığını görüyoruz. Hı -hı. E, az önce Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karardan bahsetmiştiniz. Onu daha önce de burada tartışmıştık evet, zaten. Tabii. E, hatta 18. maddeyi Anayasa Mahkemesi'nin ele almamış olmasının e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde alınacağını düşündüğümüz için evet. bir eksiklik olduğunu da vurgulamıştık. E, orada 5. maddeye karşılık gelen özgürlük güvenlik hakkıyla alakalı sizin de az önce yaptığınız vurguda şu mesele vardı. Şimdi 5. madde özgürlük güvenlik hakkını düzenler ve bunun 1. fıkrasının C bende şunu söylüyor. E, makul gerekçelerin varlığı halinde kişinin bir suç işlediğinden şüphelenmek için inandırıcı sebeplerin bulunduğu veya suç işlemesine ya da suçu işledikten sonra kaçmasına engel olma zorunluluğu kanaatini doğuran makul gerekçelerin varlığı halinde yetkili merci önüne çıkarılmak üzere yakalanması ya da tutulmasından bahseder. Hı hı. Amacımız bu baktığımız hı hı. zaman. Şimdi burada Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu o karara, İlk şikayet açısından yani ilk tutuklama açısından aslında asıl olarak dayandığını görüyoruz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve şunu söylüyor. Bu az önce okuduğum madde kapsamında ilk tutuklama hı hı. E, hali açısından e, anayasa mahkemesinin verdiği gerekçelere de aslında e, dayanarak onlara da atıf yaparak burada bir ihlal bulmadığını söylüyor. Makul gerekçenin olduğunu söylüyor. İsnat edilen suçlar ve hı hı. E, bu anlamda makul şüphe bulunması anlamında. Hı hı. Dediğim anayasa gibi ama, mahkemesine anayasa mahkemesine o zaman, o e, anayasa mahkemesinin verdiği karara atıflar var. Hı hı. Peki problem nerede çıkıyor? Hı hı. Problem. Selahattin Demirtaş'ın yani bir bireyden onu çıkarırsak hı hı. bir muhalefet partisi liderinin e, belirli bir dönemde ki bunun vurgularını daha sonra kararda belirli yerlerde yaptığını görüyoruz zaten hı hı. ona da geleceğiz. Hı hı. E, hem seçim hakkı açısından seçilme hakkı hem 18. madde açısından hı hı. bir muhalefet partisi liderinin yani seçilmiş bir kişinin hı hı. baktığınız zaman... E, Uzun bir süre tutuklanma, tutun, tutuklanmasının devamını gerektiren gerekçelerin e, problem yaratmasıydı bu davada e, ele alınan husus. Ve ihlal de buradan geldi zaten. Yani uzun tutukluluktan geldi. Dolayısıyla şundan geldi. Gerekçelerin tutulmasını gerektiren gerekçelerin... Sitorotip yani tek düze gerekçeler olması, bireysel bir değerlendirmeye esas olmaması ve aslında yüzüncü maddenin yani bizim tutuklamayı, tutuklama tedbirini öngören e, maddenin şartları açısından bireysel e, ve uygun bir değerlendirme yapılmadığını gerekçe Hı. oluşturmadığını söyledi. Hı. Bu çok önemli bir detay, şu anlamda çok önemli bir detay aslında hem Selahattin Demirtaş açısından Hı. hem de diğer tutuklu e, tutuklanmasına düze gerekçelerle bireysel değerlendirme yapılmadan yüzüncü maddenin şartları uygulamada e, bireysel olarak kişiler açısından değerlendirilmeden verilen tek tip gerekçelerin kullanıldığı her dava açısından aslında mahkemenin yaptığı bu tespitler çok önemli. Türkiye'nin yapısal sorunu zaten. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, dileyenler bakabilir. E, beşinci maddenin üçüncü fıkrasına yani bu uzun tutuklulukla alakalı e, kısmın en sonunda ihlal kararına varırken uzun tutukluluktan dolayı mesela Cahit Demirel Ali Rıza Kaplan davalarına atıf yapar ve şunu söyler tüm bu değerlendirmeler sonrasında zaten tutuklamanın devamının gerekçeli olması bugüne kadar 2009'lardan beri 2008'lerden beri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerleşik içtihat oluşturduğu bir duruma işaret ediyor aslında evet. e, gerekçeli tutuklama kararları tutukluluğun devamı kararları verilmeli bireysel değerlendirme yapılmalı evet. ...ceza muhakemesi kanununun tutuklama tedbirini öngörülen, öngören maddesindeki şartlar açısından. Şimdi şunu söyleyebilirim, e, tüm e, meslektaşlarımız ve bu konuyla ceza hukuku alanında ilgilenen e, dostlarımıza, dinleyicilerimize... ...bir veri olabilir bu... ...hani ellerinde. Bu şeyin kararın... ...189. paragrafından sonra... ...aslında ciddi bir değerlendirme yaptığını görüyoruz. Bunu pek çok kararında da yaptı... ...ama bu kararda yaptığı tespitler de önemlidir. Özellikle Selahattin Demirtaş'ın... ...bir muhalefet partisi liderinin... ...seçilmiş bir kişinin... Hı hı. ...ilk tutuklanması... ...bu zaten kuraldır... ...içtahada da baktığımızda. Hı hı. İlk tutuklama... Daki gerekçe hı hı. eşit değildir aynı şekilde olması anlamında söylüyorum tutukluluğun devamı ha. için gereken gerekçeler çünkü hı hı. her zaman biz şunu söyleriz. En başta bir kuvvetli e, şüphe olduğu düşünülebilir. Tutuklamaya karar verilebilir ama daha sonra... İzlenim öyle olabilir. İzlenim aynen öyle. Yanı, tutuklamaya karar belki. verildiği andan Hı -hı. bahsediyoruz. Daha sonra bu gerekçeler daha hafifler. Çünkü Hı -hı. uzun tutukluluk dönemi içerisinde geçen zaman bu gerekçelerin aslında daha da kuvvetlendirilmesi gerektiğini söyler. Evet. Yani Çünkü tutuklama savcı ve kolluk bu arada rahat rahat delil toplayabilir. Aynen öyle. Hede de delil toplamak zorunda. İlk izlenim değişebilir Peki, bu anlamda. Değişmesi de kullanılabilir. Ya da deliller toplandığı için artık kişinin bunun, kaçması, delil kayartması riski azalacaktır. Ve bunun da o yüzden bireysel olarak değerlendirilmesi gerekiyor her seferinde. Göre, evet. O yüzden problem burada ve burada uygulamaya yönelik aslında ciddi bir yapısal problem var. Hı hı. Bu kanundan kaynaklanmıyor olabilir ama uygulamaya yönelik ciddi bir problem hı hı. olduğunu e, bu kararda da aslında bu gerekçelerde görüyoruz. Şimdi e, Selahattin Demirtaş kararının e, işte 189. paragrafından sonrasına bakarsanız. ...bizimce e, öncelikle tutuklamaya devam gerekçelerini bir sıralamış... Hı hı. Ve tek tek bu gerekçeler üzerinden neden bunun düzgün, doğru, yeterli hmm. bir gerekçe tems temsil etmediğini oluşturmadığını belirtmiş. Ne diyor ne belirtmiş. suçun ve mahiyeti mevcut değil du durumu demiyor değil mi? Ee, Bak, hala onları mı söylüyor? E, genelde hepimizin zaten karşılaştığımız suçun, katalog suç. cezasının e, su alt sınırı suç. üst sınırı Aynen katalogda, katalogda yer Suçun ağırlığı, cezanın ağırlığı, isnat edilen suçun ağırlığı, Hı -hı. cezanın ağırlığı, e, kaçma şüphesi. Evet. Ee, katalog suç adı verilen bir takım suçlar var biliyorsunuz. Evet. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahallesi... bir suç. suçlar var yüzüncü maddeye baktığımızda fakat bunların hiçbiri tek başına yeterli değil. Evet. Zaten kanunun evet. maddesine baktığımız zaman da aynı şeyi görüyoruz bunların evet. tek başına yeterli olmadığını. Evet. Hakimin takdir hakkı baki. E, birlikte uygulanmak mecburiyetinde. E hı hı. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok net bir şekilde şunu söylüyor. Hı hı. E, suç işlendiği yönündeki kuvvetli suç şüphesi somut emareler bile hı hı. tek başına yeterli değildir. Diğer hı hı. şartlarla birlikte Diğer ele alınması şartlar gerekir. şartlar kaçması, delil karartması, Aynen tanıklara öyle. baskı e, yaptığına ilişkin. Burada özellikle şeyi vurgulamış. Emareler olması. E, bizim bu... Hı hı. Adı katalog suç olarak uygulamada söylenen ama belli Hı -hı. listelenmiş suçlar açısından Hı -hı. otomatik tutuklamalar. Hı -hı. E, bu önemli bir vurgu olarak düşünüyorum. E, bireyselleştirmeden Hı -hı. hiçbir şekilde katalog suç içerisine girdi tabiriyle direkt olarak otomatik tutuklama verilmesine şu ifadeyi kullanıyor ki... ...bu e, 2001 tarihinde verilen bir karar sonrasında yerleşik içtahattır. Beşinci maddenin Hı -hı. üçüncü fıkrası yani... Hı -hı. ...tutuklamanın devamı, uzun tutukluluk meselesinde hı hı. otomatik bir tutuklama hı hı. E, beşinci maddenin üçüncü fıkrasıyla bağdaşmaz der. Bunun sebebi de şudur. Bu hangi iştahat dinleyicilerimiz? E, bu Bulgaristan iştahı. Bulgaristan iştahı. Bulgaristan hı hı. 2001 tarihlidir. Hı hı. Zaten kararda da e, değerli Bahşu dinleyicilerimiz yoktu. görecekler. O 189. paragraftan sonra... E, Burada özgürlük kural olduğu için her zaman söylediğimiz tutukluluk son çaredir. Özellikle tutuklulukun devamı açısından. <gülüyor> o sebeple de özgürlüğü eğer biz kısıtlıyorsak bunun gerekçesini ortaya koymak ve otomatik bir takım özgürlükten e, yoksun bırakma e, müdahalelerine başvurmamamız gerekir. Bunların ancak gerekçeli olması lazım bireysel. <gülüyor> Şimdi ikinci bir mesele önemli gördüğüm benim. Yüklenen, isnat edilen suç. Ve e, cezanın yüksekliği meselesi. Evet. Şimdi bunun da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uzun süre devam eden bir tutuklulukta aynı şekilde değerlendirilemeyeceğini söylüyor ve bunun üzerine vurgu yapıyor. Keza kaçma şüphesi <gülüyor> Selahattin Demirtaş e, başvurusunda da e, gündemde olan. E, burada da enteresan bir biçimde anayasa mahkemesindeki karşı <gülüyor> oy yazısına e, ayrık üyeye e, <gülüyor> atıf yapıyor. Hı -hı. E, ve kaçma şüphesi açısından şunu söylüyor. Yani bahsettiğimiz kişi bir muhalefet partisi lider. Nereye kaldı, Mecliste olan. Hı -hı. Ve e, yurt dışına da defalarca çıkmış biri. Hı -hı. Çıkmakta olan biri. Çıkmış bu da anlamda... geri dönmüş her seferinde. Kesinlikle. Hı -hı. Kaçma şüphesinin bu anlamda nasıl ortaya konduğu somut delillerle gösterilmemiş Hangi diyor. Hangi davranışıyla değil mi? Kesinlikle öyle. O yüzden de e, baktığımız zaman hani sonuç itibariyle beşinci maddenin üçüncü fıkrası anlamında yani tutukluluğun uzun sürmesi anlamında tek tip stereotip gerekçeyle kişisel bireysel bir değerlendirme somut vakalara dayanan bireysel değerlendirme yapmaması sebebiyle Hı -hı. burada bir ihlal kararı verdi. Salt özgürlük ve güvenlik hakkı bakımından yani özgürlüğünden Hı -hı. yoksun bırakılması bakımından. Hı -hı. Fakat işte bu ihlal Kararının çok daha önemli etkileri oldu. Hı hı. Ee, o da birinci olarak hani kısa olarak belki e, önemini vurgulayarak geçebileceğimiz hı hı. seçilme hakkı bakımından hı hı. bir numaralı protokolün üçüncü maddesi ee, orada hükümetin konu bakımından yetkisizlik itirazı. ...varmış. Bu da enteresan. Bu itiraz reddetti. Fakat bu itirazı şu şekilde reddetti. O da çok önemli bir... ...değerlendirmedir hakikaten. Konu bakımından yetkisizlik. Konu bakımından. Yani şunu söylemiş hükümet... ...serbest seçim hakkı içerisinde değerlendirilmez. Buradaki şikayet. Kendisinin tutuklu olması, milletvekili olması... ...bir muhalefet partisi lideri olması... ...o dönemde... ...ki konumu... ...itibariyle elbette ki. Ve kendisinin... İddiaları tabii ki şu e, anayasını şey faaliyetlerini meclis faaliyetlerini yürütemiyor olması her ne kadar tutukluyken de milletvekili olarak bunu devam ettiriyor olsa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin şu tespiti çok önemli ve hakikaten tekrar tekrar okunması gereken bir tespit e, diyor ki her ne kadar milletvekili olsa da meclis çalışmalarına katılamıyor. Hı hı. Yani seçilme hakkının yanı sıra bu seçilme hakkını aldıktan sonra bunu icra edebilmesi için gereken faaliyetleri yapamıyor. Yani. Ve bunun karşısına da aslında şunu koyuyor. Sadece bireysel de bakmamış <gülüyor> e, üçüncü madde protokol bir üçüncü madde kapsamında <gülüyor> serbest seçim hakkına. Buradaki durumun hani değil konu bakımından yetkisizlik. Tam tersine diyor serbest seçim hakkını düzenleyen maddenin Esasıdır diyor burada müdahale edilen. Zaten anayasa mahkemesi de anayasa 67 için önceki milletvekili tahliye kar yani ilankarlarında kararlarında aynı saptamayı yapmıştı. Meclise de gidebilmeliydi yani dolayısıyla. Meclis çalışmalarına katılması evet, anlamında. Evet. Doğru olan da budur zaten. Tabii. Böyle bir yaklaşımdır ama bunu özellikle vurgulaması iyi oldu. Bir de bunun ikinci bir ayağı var. Burası, burayla da sınırlı kalmamış. Kendisini seçen kişilerin evet, egemen iradesinin de ihlale uğradığından bahsediyor on müine saygısızlık Hı -hı. dokunduğundan bahsediyor tabii müdahale. şimdi e, madde kece e, müdahale <gülüyor> müdahalesi e, <gülüyor> madde 3'e baktığımız zaman zaten şunu söyler e, halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar içinde der Hı -hı. Tam da aslında Demirtaşı'n yapmış olduğu şikayet bu kapsama giriyordu ve mahkemede bunu tersik etti Hı hı. E, o anlamda da seçmenin özgür iradesini aslında kullanmış olması bu hı hı. anlamda tabii ki içinde içindedir ifade özgürlüğü seçmenin ifade özgürlüğü kanaatlarını özgürce açıklama özgürlüğü hı hı. bunu da kapsam içerisinde değerlendirdi hı hı. ve hakikaten iki yönlü ve muazzam bir gerekçe yazmış Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu hususu seçim hakkının içerisine dahil ederken ve Selahattin Demirtaş'ın Az önce söylediğimiz bu uzun tutukluluk gerekçesiz uzun tutukluluk durumunun da evet. buna bir müdahale teşkil eden esaslı unsur olduğunu söyleyerek hı hı. bununla bağlantılı bir ihlal kararı verdi seçim hakkından. Evet ee, şimdi ihlal vermediği bir iki nokta da var hani beşinci maddenin birinci fıkrası dışında mesela biz bunu çok konuştuk sizinle daha evet. önceki şeylerde de anayasa mahkemesi önünde bekleme süresi. evet. Mesela oradan bir problem görmedi 13 ay 7 günlük bir süre ee, Somut olayın Şartlarında e, Tabi somut olayın şartlarında Bunun altını çizmek Olay lazım usta, halde ee, Dolayısıyla bunu Hı -hı. şu şekilde Yorumlayamayız hani, Üst bir süre her koydu zaman. ve her zaman Bu bu şekilde olacak elbette Hı -hı. ki Somut olayın şartları gerektirdiği ölçüde Bu değerlendirmede değişebilecektir Değişir değişmez onu ilerideki kararlarda Göreceğiz dosya sınırlaması Bakımından da e, yani ...ceviz içtihadı, yerleşik içtihat... gene e, aynı şekilde... ...devam ettirildi, orada da bir problem... ...görülmedi ama... Asıl problem dediğimiz gibi bu uzun tutuklulukla yine bağlantılı şekilde 18. madde ve evet. aynı şekilde seçim hakkı bakımından da ihlal bulması kapsamında evet. 18. maddeden gelen ihlal. Evet. Şimdi 18. maddeye geçmeden önce bu 5-3 bakımından hı hı. ve seçme ve seçilme hakkı bakımından verilen ihlal kararı oy birliğiyle mi isterseniz? Bu kısmı oy birliğiyle. Hı hı. 18. madde bakımından galiba bir farklılık var. Muhalefet şerbi Muhalefet var Işıl Karakaş'ın e, evet. yani ulusal hakimin. Evet. Hı -hı. Ee, tabii ulusal hakimin e, muhalefet şerhine 18. maddede değinmek daha doğru olur. Çünkü Hı -hı. özel atıf yaptığı bir iki paragrafı var. Tamam ee, o zaman 5-3 e, onu... ve seçme evet. seçilme ile ilgili açıklamalarımız Hı -hı. bununla e, sınırlı. E, bir müzik arası verelim mi diye ben sözünüzü bağlı kesmek istiyorum. Sonra, bu aradan sonra siz 18. madde ile ilgili şikayeti neydi? Hı -hı. ...iddiaları neydi, iddialar nasıl değerlendirildi... E, hı hı. ...İnsan hakları Avrupa Mahkemesi tarafından ve nasıl bir karar çıktı... ...ve Işıl Hanım niye muhalefet etti... ...onları hı hı. E, bize e, anlatırsanız çok mutlu olacağız... ...şimdi iki şarkımız var ama belki fırsat bulamayacağız... E, ...öncelikle e, birini e, anons etmek istiyorum... E, Bahri Belen e, seçmiş... ...Adile Kurt Karatepe söylüyor... ...Karacaoğlan'ın sözleriyle... ...nasıl methedeyim sevdiğim seni...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 Nasıl Mete derim, sevdiğim seni Nasıl Mete derim, sevdiğim seni İstanbul, Bursa'yı Değer gözlerim, İstanbul, Bursa'yı Nola? 94.9'da Sayın Tuğçe Duygu Köksal'la meslektaşımla birlikteyiz. Ee, Selahattin Demirtaş hakkında İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı inceliyoruz. 5.3'ü e, niye ihlalle saptamış değerlendirme yapmış 5.3 bakımdan onu gördük. Seçme ve seçilme hakkını gördük. Şimdi Türkiye hakkında ilk kez 18. maddenin ihlal edildiği yönünde bir saptama yaptı. İnsan Hakları Mahkemesi ee, Siz programımızın başında 18. maddenin Ne anlama geldiğini söylemiştiniz Gizli amaçla Hı -hı. sınırlı sayıda Sayılan belirtilen sınırlama Nedenlerinin dışındaki açıklanmayan Gizli bir amaçla sözleşmeyle Güvence altına alınan bir e, Temel hak ve özgürlüğün kısıtlanmasına Hı -hı. ilişkin bir iddia var Hı -hı. Ve bu iddiayı ispat edilmiş Ve kıymete değer Kıymetli ve sonunda Hı -hı. E, Sıbuta ermiş buldu İnsan Hakları Hı -hı. Mahkemesi Ve Türkiye'ye bir mahkum Hükumiyet verdi neler oldu 18. madde ile ilgili ihlal kararı nasıl geldi nasıl değerlendiriyorsunuz mahkeme ne dedi siz nasıl değerlendiriyorsunuz <gülüyor> şimdi 18. madde ile alakalı daha önce de bunu çok konuştuk çok yazdık çok çizdik Türkiye ile alakalı bir karar yoktu ama dediğimiz gibi özellikle muhalif liderlere Hı -hı. İnsan hakları savunucularına Azerbaycan kapsamında konuşuyorum Hı -hı. Ee, ve gazetecilere yine muhalif e, görüşteki Hı -hı. gazetecilere e, hitaben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bugüne kadar verdiği pek çok karar vardı zaten. Evet. Türkiye açısından bir ilkten bahsediyoruz. Yoktu. Özellikle burada Selahattin Demirtaş'ın bir muhalif e, partinin bir siyasi Hı -hı. partinin seçilmiş bir siyasi partinin lideri olması ve hükümete e, karşı bir muhalif e, Hı -hı. görüşe sahip olması kapsamında zaten 18. maddenin devreye girmesini bekliyorduk. Hı -hı. Acaba burada gizli bir amaç var mı? incelemesi bakımından evet. ee, Beklenen bir şeydi dediğim gibi Az önce de ama nasıl değerlendireceğini Ben de çok merak ediyordum <gülüyor> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin şöyle değerlendirdi <gülüyor> ee, Bu bir tesadüf ee, Beş gün önce de Rusya'ya karşı bir dava evet, çıkmıştı 15'inde evet. 15 Kasım'da Navalny davası <gülüyor> Şimdi e, birazdan e, Sona doğru tekrar değerlendiririz hani Özellikle muhalefet şerhi bakımından Navalny davasında da Dinleyicilerimiz için e, hatırlat. Olalım. Ee, yine bir muhalif liderden bahsediyoruz ee, hı hı. ve Putin'in yani Rusya'nın devlet hı hı. başkanının seçimlerdeki rakibinden bahsediyoruz. Hatta hı hı. kendisinin uğramış olduğu bu müdahaleler özgürlük kısıtlamaları sebebiyle kendisinin seçimlere girememesinden bahsediyoruz. Hı hı. Bu şartlar altında bu klima altında Navalny davasında daire... İlk verdiği kararda 18. maddeyi incelememişti. Evet. Ve biz o zaman Navalny davası daire karar verdiği zaman şunu söylemiştik nasıl incelemez en Hı -hı. azından incelemesi ve bir sonuca varması gerekirdi. Bu kadar uluslararası örgütlerin raporları varken böyle bir klimanın Rusya'da hakim olduğu açıkça Hı -hı. ortaya konmuş ve objektif bir gözlemciyi de evet. şüphelendirebilecek nitelikte bir durum söz konusuyken gizli amaç kapsamında. Evet. Öğreti zaten cimri diyor bu konuda. Çok İnsan Hakları Mahkemesi gerçekten cimri. Çok cimri. Evet. Ee, ama aslında biraz kırıldığını görüyoruz. Şu evet. anlamda Navalny davası büyük daireye taşındı. Sırf evet. bu sebeple 18. madde Hı -hı. açısından ihlal geldi. 18. Hı. maddeden tam daha az önce söylediğimiz gerekçelerle 15 Kasım tarihinde. Hı. Tam beş gün sonra Selahattin Demirtaş kararını görüyoruz. Yine bir muhalif siyasi parti lideri ee, ve klimaya baktığımızda ülkedeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararında atıf yaptığı hususlar üzerinden konuşuyorum. Bir referandum süreci var. Hı. Bu referandum anayasanın önemli maddelerine ilişkin değişiklik öngörüyor ve... Yani aslında nedir? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ve sistemin temelinde yapan demokratik toplum düzenindeki tartışma ortamı olmalı değil mi bir referandum <gülüyor> sürecinde? Bunun üzerine durmuş ve bir siyasi parti liderinin ee, bu kampanyalar sırasında tutuklu kalmaya devam etmesi tek tip gerekçelerle, bireyselleştirilmemiş gerekçelerle bu anlamda ee, burada bir gerekçe teşkil eder mi? 18. madde anlamında yani hı hı. sözleşme dışı bir amaç teşkil eder mi? ikinci incelediği husus ve atıf yaptığı husus başkan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aynı şekilde kendisi de adaydı zaten. Ee, bu süreç içerisinde tutuklu kalmış olması ve tutukluluğunun yine tek düze sebeplerle devam ettirilmiş olması. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. 18'de nasıl bir inceleme yaptı? Hı hı. E, tabii Meravişbi ile işte meşhur Gürcistan davasındaki paragraflara büyük atıflar var. Çünkü Gürcistan davasında ciddi bir inceleme vardı. Hı hı. Ben 18. maddeye nasıl gidebilirim? Bunun bir şartları var ve bu şartlar nasıl değerlendirilmelidir diye paragraflarca açıklama hı hı. yapılmıştı. ...bunları uyguladı aslında baktığınızda... ...tabii Navalny davasına atıf yok... ...çünkü aynı zamanlarda üst çıktığı için... ...üst üste Hı -hı. çıktığı için... ...burada baktığı şey şu... ...devam eden bir durum var... Hı -hı. ...mahkeme şunu söylüyor... Gür ...Gürcistan davasında da aynı şeyi söyledi... ...ben dedi... ...devam eden bir durum varsa... ...tutukluluk Hı -hı. açısından... ...ilk tutuklama ayrı... ...devam etmesi ayrı... ...ilk tutuklamada gerekçe farklı olabilir... Beş bir C kapsamında sözleşmede öngörülen gerekçe olabilir. Burada yazan şekilde evet. makul sebep. Evet. Diyor haklı ki, bir yakalama ve haklı bir tutuklama olabilir. olabilir. Olabilir olmaz. Hı -hı. O ayrı bir mesele. Evet. evet, evet. Sonrasında devam eden süreç içerisinde diyor. Hı -hı. Bu sebep değişmiş olma ihtimali var mı? Yani şunu kastediyor. Evet. Birden fazla amaç mı var otoritelerin bu kişiyi tutuklamasında? Birden fazla amaç olması yetmiyor bakın. Bu Hı -hı. amaçlardan bir tanesi de siyasi olabilir. Siyasi Hı -hı. sebeple, muhalif olması sebebiyle olabilir. Bunun da baskın gelmesi lazım diyor. Evet. Hı -hı. Şimdi Selahattin Demirtaş kararında da tartışılan tam da bu. Hı -hı. Şunu söylüyor. Bu devam eden süreç içerisinde, bu uzun tutuklama ve gerekçesiz tutuklamaya devam kararları içerisinde siyasi sayık yani gizli amaç burada e, siyasi neden baskın hale gelmiş mi gelmemiş mi? <gülüyor> Navalny kararında da aynı şeyi söyledi <gülüyor> eş zamanlı okursanız <gülüyor> burada da yine bir muhalif parti bir muhalif liderin tutul, tutuklanmasını işte yedi kere o da gözaltına alınmış evet, yakalanmış. Evet. Idari toplantılı gösteri yürüyüşleriyle ile ilgili tabii. Mesela orada da şunu söylüyor beş tutuklamada beş tutulmada daha doğrusu evet, beş biri uygun olabilir diyor evet. ama son ikisinde diyor artık evet. sen siyasiye döndürdün olayı. Evet. Bunu da nasıl yorumluyor biliyor musunuz? Kullandığı ifade aynen şu. Hı hı. Objektif bir gözlemciyi evet. siyasi bir gerekçe olduğu konusunda şüphelendirecek bir evet. klima. Makul şüphe tanımına sadık kalıyor yine. Aynen öyle. Hı hı. Objektif gözlemciden bahsediyor. Aynen kararında da bunu atıf yapmış. Şimdi o yüzden biz bu kararı bu şekilde incelediğimiz zaman bu hı hı. kararda da yine baskın amacın olup olmadığını incelerken çok önemli bir şey atıf yapıyor. Burada üçüncü e, kişi olarak e, üçüncü taraf olarak müdahil olan uluslararası örgütler ha, onu soracağım ben nasıl ne ne dediler nasıl Aynen. değerlendirdiler tek başına yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi evet. burada şunu söylememiş ben evet. böyle düşündüm ve böyle oldu. Evet, dememiş. dememiş. Burada müdahil olan bir takım e, objektif gözlemciler, uluslararası kuruluşlar, e, kurumlar var. Bunun içerisinde Avrupa Konseyinin, e, malumunuz, e, insan hı. Hakları Komiseri var. Hı hı. Venedik Komisyonunun raporu var. Evet. E, uluslararası Af örgütünün raporu var ve çeşitli başka raporlar da var. STK'ların, uluslararası İnsan Hakları kuruluşlarının raporları var. var. Bunlara dayanarak şunu söylüyor. Ben bu raporlara baktığım zaman diyor 2014'ten bu yana aslında hakim olan klima e, çerçevesine yani yaratılan hava ...objektif bir gözlemciyi... ...burada bu kişinin tutuklanmaya... ...devam edilmesinde... Hı hı. E, hı hı. ...başka o, gizli... ...başka bir amaç... ...saklı bir amaç olması hı hı. konusunda... ...şüphelendiriyor diyor. Hı hı. Mesele bu. Ve burada da iki şeye atıf yapmış. Zaten Işıl Hanım'ın kendi... ...Işıl Karakaş'ın kendi muhalif şerhinde hı. de... ...atıf hı hı. yaptığı yer... E, ...aslında diyor ki... ...bir, referandum süreci vardı. Hı hı. Bunu etkiledi. İki... Ee, Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Hı -hı. Ee, burada Hı -hı. faaliyette bulunmasını engelledi. İçeride Hı -hı. olması, tutuklanmış olması ve gerekçesiz Hı -hı. şekilde tutuklanmış olması. Bunları dikkate aldı ve bu anlamda ben siyasi bir neden Hı -hı. baskın olmaya başladığına kanaat getirdim dedi. Hı -hı. Tüm bunları birlikte değerlendirdikten sonra. Hı -hı. Şimdi e, önemli bir husus da aslında e, şunu söylemiş olması... Siyasi çoğulculuk sonuç itibariyle baktığında yani buradaki hı hı. gizli amaçtan bahsederken. Evet evet o çok önemli. Siyasi çoğulculuğu boğmak hedeflendi. Siyasi tartışma ortamının da kısıtlanması hedeflenmiş oldu. Bu hava çerçevesinde. Hatta biraz daha ileri gidiyor. Ee, işte ilgili paragrafında onu da verebilirim. Hı hı. E, 271. paragrafında e, diyor ki öyle bir bütün bağlamı olarak değerlendirdiğimizde yani Türkiye kont kontekstini Hı -hı. değerlendirdiğimizde diyor. E, bu siyasi klimanın gergin siyasi klimanın yargı kurumlarını da etkileye e, bilme ihtimali yaratıldığını da aslında e, altını çiziyor. Hı -hı. Şimdi e, bunlar önemli tespitler Avrupa evet. İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararında atıf yaptı ve e, Işıl Karakaş'ın muhalefet şerhinde değindiği hususta tam da bu. ...buna e, ilişkin hususlar. ispat meselesinden muhalefet şerhi yazmış o da ona değinirim arzu edersen. Ben kısa bir muhalifet şerhi. İnsan Hakları Mahkemesi tehdit altında olan yalnızca başvurunun başvurucunun bireysel hak ve özgürlükleri değil, tüm, tüm demokratik sistemin kendisidir. Çoculuk boğulmuştur, siyasi düşünce ifade özgürlüğü bu koşullarda Hı -hı. kullanılamaz diye ciddi saptamalar çok yapmış. Çok ciddi saptama. Bunlar ve, çok önemli. E, o yüzden bunu... ben ışıladım ispatı nerede göremedi, Hı -hı. onu çok merak ettim. E, Açıkça şunu söyleyeyim Selahattin Demirtaş kararından beş gün önce verilen Navalny kararında da aynı tespit var. Orada hmm. da aynen şunu söylüyor. Orada da bir siyasi muhalif bir liderden bahsetmemiz sebebiyle hmm. yani oluşturmaya çalıştığı içtihat aslında yolu belli şu an hmm. için. Şunu söylemiş onun kararında da bireysel değil, değil. sadece bireysel haklar değil diyor. Hı hı. Burada demokrasinin temeli olan çoğulculuktan bahsediyorsak eğer. Bu kişinin bu şekilde hı hı. haklarının kısıtlanması aynı zamanda e, demokratik bir toplumdaki tartışma ortamında da önemli katkı yaratan evet. e, önemli bir kamu o... muhalif olduğu için hedef haline gelmiştir. Muhalif olmasının e, bir su, e, koşulları da aslında İnsan Hakları Halkı Sözleşmesi'yle güvence altına alan Anladım. ifade demokratik özgürlüğü ve toplantı ortamı. özgürlüğünü kullanması sonucu Aynen olmuştur. Öyle bağlantısını Demokratik kuru. tartışma ortamına katkıda bulunan bir kişiden bahsediyoruz burada hı hı. ve o anlamda da bunun bireysel olarak değerlendirilmemesi gerektiği ve yine demokrasiyle hı hı. bağlaştırarak hı hı. E, böyle bir sonuca vardığını görüyoruz. Hatta e, Navalny kararında 175. paragrafın sonuna baktığınız zaman şunu da söylüyor. E, demokrasi sadece e, bu eski içtihadıdır ama bunu bir kere daha burada vurgulamış. Hı hı. Demokrasi sadece çoğunluğun Görüşlerinin üstün gelmesi demek değildir. Aynı zamanda diyor e, azınlık görüşte olanların da. Ee, çoğunluk Hı -hı. tarafından domine edilmesinin engellenmesi ve onlara da adil tartışma ortamına katkı yapmasını sağlanmasıdır baktığınız zaman. Ve bizim e, Selahattin Demirtaş e, kararında e, Türkiye ile alakalı verilmiş karara da baktığımız zaman yine bu bağlantıda diyor ki aynı tespitle burada kişinin hakları değil sadece bireysel olarak burada Hı -hı. aynı zamanda demokratik e, toplumla alakalı e, bir ihlal e, söz konusu olduğunu vurguluyor. Bunlar hı hı. çok önemli tespitler hı hı. E, ve dediğim gibi uluslararası örgütlerinde yapmış olduğu e, rapor e, çalışmalarına dayanan e, Bir de hükümetin cevabı vardı. Hükümet özellikle 6718 sayılı kanunla anayasaya 2016 yılının Mayıs ayında kabul edilen kanunla anayasaya geçici 20. Mende Eklenmesiyle bir kereye mahsus olarak milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve haklarındaki fezlekelerin meclis başkanlığına gel gelerek izin verilmesi ve yargılanmalarına olanak sağlanmasıyla ilgili bu o, duruma o, dikkat çekmiş verdiği cevapta ve demiş ki bu sadece AKP'nin tek başına yaptığı bir şey değil MHP ve CHP'de Hı. aslında ...bu yolda destek verdi. Dolayısıyla muhalefetin de desteğiyle... ...aslında Hı -hı. E, bu kişiler... ...tutuklandılar Hı -hı. ve... E, ...yargılandılar. Dolayısıyla aslında... E, ...asla bir gizli... ...amaç yoktur. Muhalif olduğu için... ...yargılanmamaktadır e diye... Alfa ...bir savunma yapmış hükümet. Mahkemesi Hükümeti. de tam da şunu söylüyor. Devamında... ...problem var zaten. Yani... Evet. ...devamındaki... Oralara girmemiş yani. Evet. Devamındaki gerekçelerden problem... ...çıktığı için... Evet. E, ...bu anlamda da yerleşik içtihatla uygun. Cahit Demirel, 2008 2009 tarihindeki bir karardan, icdadan evet. bahsediyoruz. Evet. Şimdi Şu... bir ara verelim mi? Zaman kaldı mı acaba? Çok böyle çok kısa bir minik bir ara verelim. Ondan sonra da 46. maddeye yani... geçmeliyiz çünkü gürültü koptu. Bağlar, bağlamaz mıdır, değil midir? Gibi Bir tartışma sizin değerli <gülüyor> görüşlerinizi ve yorumlarınızı dinleyicilerimiz evet. duysun isterim. Şimdi e, bitiremesek bile başlayalım. <gülüyor> Bizim programda hep kısa sürüyor maalesef. İkinci e, müzik. Eserimiz Sümeyra ve Batı Berlin İşçi Korosu Varna Türküleri. 94.9'dayız yine avukat du Duygu Tuğçe Köksal meslektaşımızla birlikteyiz. Nihayet 46. maddeye geldik İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesinde. Niye? Çünkü gürültü koptu dedim. Bizi bağlar, bağlamaz, tavsiye kararı değildir meselesi. Hatta hem CHP hem... Ee, ee, Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin lideri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da açıklamalar Hı. yaptılar. Türkiye bir hukuk devletidir, beğenirsiniz beğenmezsiniz ama hem e, algı yaratmak için hem de hukuk devleti olabilmek için bunu uymak lazım. Hatta Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin de geçmişte başbakan olmadan önce insan Hakları Mahkemesi'ne üç defa başvurmak zorunda. ...kaldığı dahi hatırlatıldı. Yine e, akademisyen arkadaşlarımız... ...pek çok açıklamalar yaptılar. E, şimdi... ...sonrasında dozu arttırdı tabii... E, ...Sayın e, Cumhurbaşkanı... ...ben oraya girmek istemiyorum. Hukuken, yani sizin tabii. hukuki boyutunu... ...bize e, değerlendirmenizi... ...nasıl değerlendireceğinizi çok merak ederek... E, ...isirham ediyorum. E, Anayasa Mahkemesi kararları... ...nasıl bağlayıcı ise... Tabii ki e, Sırtazlık Mahkemesi'nin kararları da bağlayıcı. Süreç nedir? Uymazsak neler olur? Bağlayıcılığın anlamı nedir? Bundan sonra başımıza neler gelir? Bu Ukrayna'ya, Gürcistan'a, Rusya'ya. Azerbaycan'a. Ne olmuş Azerbaycan <gülüyor> Azerbaycan Aynı tehlikeler bizim içinde var mı? Evet. Şimdi e, açıkçası... Bağlayıcılık meselesini konuşmak gerçekten bana biraz e, hukuken baktığımızda bu kadar önümüzde anayasamız varken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi varken Çok açıkken, e, 138. madde varken anayasa mahkemesinde 95 varken bana biraz e, enteresan geliyor. E, şimdi bu tartışmayı yaparken e, aslında... Doğrudan e, düşünmeden ya da kararı okumadan e, belki reaksiyon verildiği için belki de biz buralara geldik bu tartışmalara geldik. Çünkü ben tartışılacak çok bir şey görmüyorum hı hı. bağlayıcılık konusunda. Şöyle söyleyeyim 46. madde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin çok açık hı hı. kararların bağlayıcılığı ve infazını düzenler ve şunu söyler. Yüksek sözleşmeci taraflar yani Türkiye taraf oldukları davalarda mahkemenin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler. Mahkemenin kesinleşen kararı infazını denetleyecek olan bakanlar komitesine gönderilir. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının bağlayıcı olup olmadığı meselesi tartışılabilecek bir mesele değildir hukuken. Değil bir hukukçu olarak ben baktığım zaman. Biz Anayasa Mahkemesi'nin... ...bununla ilgili de sizinle bir program yapmıştık. Hı hı. Biz orada da Anayasa Mahkemesi'nin kararının bağlayıcı olup olduğu, olmadığını tartışmadık. Tabii. Biz orada şunu tartıştık. Bir durum yok bana göre. Yani hukukçu olarak benim görüşüm bu. Evet. Doğru olduğunu düşünüyorum. Önümdeki normlar çerçevede. Çünkü bu normlar üzerinden konuşuyorum. Ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin biraz, birazdan atıf yapacağım... ...karar paragrafları açısından konuşacağım. Hı hı. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tartışırken de şunu tartışmıştık. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar tabii ki bağlayıcı. Ama verdiği bu hüküm fıkrası gereğince doğrudan tahliye mi gerektirir... Evet. ...yoksa mahkemeye başvurup tahliye kararını oradan mı almak gerekir noktasını konuşmuştuk. Evet. Şimdi... Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu Selahattin Demirtaş kararında bunu dahi konuşmaya şey gerek olacak bir durum yok. Hı hı. Sebebi şu hı hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu arada şunu soranlar olabilir İyi de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesinden bize ne ki biz neden uyalım ki diyebilirler o Bil, zaman bilmedikleri, ben için. bilmedikleri için olabilir e, hatırlatma amacıyla bunu söylemiş olayım anayasamızın 90. maddesinin 5. Hı -hı. fıkrası açıktır Hı -hı. E, bizim anayasamız 90. maddenin 5. fıkrası zaten e, burada e, temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir sözleşme olduğunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kanunlarla çelişmesi halinde de üstün tutulacağını zaten söylüyor. Hı -hı. Ee, şimdi o yüzden normları bir kenara, bir kenara koyduk bağlayıcılığı konusunda şüphe yok ee, bu anlamda ben Adalet Bakanı'nın açıklamasını yerinde evet. buluyorum şunu söyledi çünkü tepkilerim. muhatap ben değilim ee, mahkemeler dedi çok doğru ve şunu ekledi. E, mahkemelerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını ve kanunları dikkate alarak bir uygulama yapacaktır. Tebliğ dedi. edilmeli mi o bile tartışılmış baktım da şu sonraki ki <gülüyor> yazılanlara inanılmaz bir şey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verdiği kararlarda Hı -hı. E, bazen 46. madde kapsamında Hı -hı. bir takım Hı -hı. E, hükümlerde bulunabilir verdiği sözleşme. Bu Hı -hı. E, şeyde de öyle oldu. Navalli davasında da oldu. Olmuş, evet. ee, bunun anlamı şudur: der ki, hı hı. ben burada bir problem teşkil et, e, tespit ettim hı hı. ihlal kararı, hı hı. sistematik bir problem hı hı. ve burada bu problemi sen ya genel bir takım tedbirler alarak hı hı. ya da direkt olarak başvurucuyla alakalı bireysel bir takım tedbirler alarak giderebilirsin buradaki ihlal. Şimdi e, şu kararı verebiliyor. Bu davadan bağımsız konuşuyor. Evet. Şunu söyleyebilir. Türkiye ile ilgili de çok fazla dava var. İşte tazminat, da, tazminat kararı normal 41 altındaki tazminat hükmüdür. Hmm. E, tazminatın ödenmesi konusunda zaten bir problem yok. Hani hmm. o, o ayrı bir mesele. 3 e, ayda 4 ayda ödeniyor yani. Evet. Bir problem var ihlallerle ilgili. Burada bir e, sistematik yapısal bir e, çözüm getirilmesi gerekiyor. Ee, kanununda düzenlemeler yap der. <gülüyor> Şimdi kanununda düzenlemeler yap. Mesela Navalny davası Rusya davasında <gülüyor> evet, şunu evet. söylüyor. Diyor ki toplantı gösteri yürüyüşü Sert. izinsiz dahi olsa sen bunları barışçıl olduğu <gülüyor> müddetçe engellememekle ilgili düzenlemelerini yap. Sert düzenleme yapması yumuşat oluyor. Yumuşat diyor. diyor. Gene evet. Rusya ile ilgili <gülüyor> Azerbaycan ile <'la> ilgili <gülüyor> STK'lara getirdiğin düzenlemelerle ilgili <gülüyor> evet. bunları hafiflet diyor. Mesela Aliyev kararı Azerbaycan. Evet, evet, evet. Eylül ayında verilen... 20 Karar 20 önce, çok Eylül. Çeşit 20. 20'sinde veriliyor bu. 18. <gülüyor> o da enteresan bir tesadüf olmuş. E, 20 Eylül'de verilen Aliyev kararında da evet. diyor ki insan hakları savunucuları, STK'larla alakalı, sivil toplum kuruluşu Hı -hı. E, ve insan hakları savunucuları ile alakalı olarak e, bu özgürlükten yoksun bırakma ve diğer uyguladığın tedbirler açısından diyor e, bunları yok etme, bununla Hı -hı. ilgili gerekli Hı -hı. düzenlemeleri yap diyor. İkinci bir durum Hı -hı. bireysel. ...nokta atışı yaparak ihlali şu şekilde gider dediği durumdur. Hı -hı. Selahattin Demirtaş kararı öyle bir karar. Evet. Şunu söylüyor Selahattin Demirtaş kararında... ...bakın ben Hı -hı. önümde kararla konuşuyorum. Hı -hı. Ee, 180, 281. maddeden, e, fıkradan itibaren paragraftan Hı -hı. baktığınız zaman şunu söyler. Evet, e, 46. madde kapsamında bir takım tedbirler alman gerekiyor bu ihlali gidermen için... Bu arada ihlal nedir onu hatırlatalım. Hı hı. Tutukluluğun uzun, uzun olması. Gerekçesiz olması. Hı hı. E, bu anlamda tek düze gerekçelerle bu ortamda e, tutukluluğa devam edilmiş olması uzun bir süre boyunca. Bunu gider. Hı hı. Şimdi bunu nasıl giderecek? Kendisi açık açık yazmış. Kararı okuduğunuzda göreceksiniz. Hı hı. Elbette ki ihlal e, iddiaları, ihlal tespitlerinin giderilmesinde e, yerel makamların... Takdir hakkı yetkisi var, vardır. Tabii. Bunda bir problem yok. Tabii. Fakat diyor bu takdir Hı -hı. hakkı sınırsız Hı -hı. değil. Hı -hı. Bunun sınırlanması şu şekilde oluyor. Kişilerin hak ve özgürlüklerin garanti edilmesini sağlayacak şekilde takdir etkin kullanabilirsin. Hı -hı. Bunu da bir Azerbaycan kararını atıfla yapıyor Fatulayev. Şimdi Hı -hı. ona da değineceğim. Hı -hı. Bunun sonucunda da 282. paragraf çok açık. Hani tartışmaya Hı -hı. mahal verecek bir paragraf değil. Ee, anayasa mahkemesinin kararında tartıştığımız gibi. Diyor Hı -hı. ki. Tamam diyor takdir etkin var ama bu somut olaya baktığımız zaman diyor senin başka seçeneğin yok. Çünkü uzun tutukluluktan bahsediyorsak bu uzun tutukluluğu ancak sona erdirerek evet. bitirebilirsin. Yani yeterli bir gerekçe yaz yeni bir gerekçeyle sürdürülebilir öyle bir kapsam yok. Yani şunu bizimkilerin söylüyor. aklına böyle daha hiyane çözümler gelir mi diye korkarak soruyorum. Yok açık açık şunu söylediğini görüyoruz zaten ee, Hı -hı. yeni bir delil Hı -hı. yoksa. Bunu sona erdirmelisin. Hatta hı hı. en kısa zamanda diye de belirtmiş. belirtmiş. Bunu 282. paragrafı ve 283. paragraf beraber okuduğunuzda İngilizce'de, Fransızca zaten benim söylediğim şeyin aynısını burada yazdığını göreceksiniz. Hı hı. O yüzden de 46. madde kapsamında yön yani gösterildi, yani metot gösterilmiş zaten. Hı hı. Burada bir ihtilaf yok. Evet. Ee, bunun uygulanması meselesi var zaten evet. benim de basından takip ettiğim kadarıyla tahliye talepleri yapılmıştır Yapılmış ee, yani. bunun sonucundaki sürece bakılacak ha bundan sonra ne olur hmm. şimdi siz sordunuz az önce ilk defa bizim başımıza gelmiyor Gürcistan'a ne olmuş Ukrayna'ya ne evet. olmuş Azerbaycan'a ne olmuş ben hepsini bir kenara koyuyorum Azerbaycan örneği üzerinden gideceğim Hani en son bizim başımıza ne gelebilir gibi bir soru varsa bu bağlayıcılık Bence konusunda. Bence var böyle bir soru. Böyle ee, bir yakın tehlike görüyorum. Azerbaycan örneğinden örnekle söyleyebiliriz. İlgar doğu davası Hı. meşhur bir davadır. 2014 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar vermiştir. Fakat işin enteresan tarafı İlgar doğu davasında ee, şunu söylememiş kararı verdiği zaman. Tahliye et tahliye buradaki tek çözümdür dememiş mesela dememiş. gerekenleri yap demiş bunu söyleyen kim hani herkesin söylediği ve tartıştığı husus var ya e, bunun e, icrası bakanlar, bakanlar komitesi bir komitesi. siyasi Hı -hı. E, organ tarafından yapılacak doğrudur siyasi Hı -hı. organ tarafından yapılacak e, Hı -hı. ama ee, bakanlar komitesi eğer mahkeme kararında bu anlamda bir açıklık yoksa gereken uygun tedbirleri kendisine söyleyebiliyor devletin yol gösterebiliyor. İlger Mamadov da tahliye et demiş. Hı -hı. Defalarca demiş bakın 2014 tarihli bir karardan bahsediyoruz. 2017'nin sonu 5 Aralık 2017'de artık bu kişi tahliye edilmediği için bakanlar komitesinin ısrarla ee, hı hı. hükümetten Azerbaycan hükümetinden bu konuyla ilgili ne yaptınız sorusuna cevap alamaması dolayısıyla ilk defa tarihinde bunu da konuştuk daha önce evet, evet. ihlal prosedürünü başlattı. Hı hı. Bu şu demek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Azerbaycan'a geri şikayet etti. Hı hı. Ha bunun sonucunda ne oldu? Şu an dava büyük daire önünde Derdest bu anlamda ihlal prosedürü ama yanlış hatırlamıyorsam İlgar Mamadov'u birkaç ay sonra bıraktılar. Bahriye ettiler. Evet. Bir yerde kopuyor. Çok. Şimdi hani 3,5-4 yıla yakın bir zaman sonunda artık Hı -hı. Bakanlar Komitesi'nin bunu tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine şikayet ettiğini görüyoruz. Hı -hı. Tabii siyasi etkileri olacaktır. Yani şimdi bağlayıcı değildir demekle iş bitmiyor. <gülüyor> e, bunun altını doldurmak lazım Biz tazminat ödüyoruz evet. O zaman niye bu tazminatları ödüyoruz Burada da tazminat var e, Ama şu yanlış onu hemen düzeltelim Çünkü bir yerde okudum ve e, Doğru olmadığını e, Söylemek isterim e, Hani biz bunu icra etmezsek En kötü tazminat öderiz e, Bu gerçekten doğru İşkence olmayan yaparız, bir tespit İşkence yaparız sonra da parasını öderiz 90'lardaki soru <gülüyor> bu, bu çok buydu. yanlış bir tespit Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ni bilen şu mahkeme kararını 282 ve 283. paragrafları Hı -hı. okuduktan sonra yapılacak bir değerlendirme olmadığını düşünüyorum bunun. E, o yüzden de e, burada hani e, öyle bir ihtimal yok. E, Hı -hı. Tavsiye niteliğinde bir karar da yok. Hı -hı. Burada bağlayıcı uyulması gereken bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Anayasamız ve Sözleşmenin Hı -hı. 46. maddesi bağlamında e, etkilerinin siyasi olacağı açıktır. Benim az önce söylediğim husus Aynen. hukuki husus. Tabii. Yani Bakanlar Komitesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ...ihlal prosedürüyle uzun vadede... ...tekrar hı hı. şikayet etmesi... ...bu yakın vadede düşünülecek bir şey hı hı. değil... Evet. ...uzun vadede ama siyasi etkileri... ...şöyle olabilir... Hı hı. E, ...uluslararası arenadan bahsediyorum... ...şimdi Avrupa Konseyi... ...statüsüne baktığınız zaman... ...üçüncü, fıkrası, üçüncü maddesi şunu söyler... ...devletler ki Türkiye... ...kurucu üye sıfatıyla... E, hı hı. ...üyedir... E, ...devletler hukukun üstünlüğünü... ...kabul etmiştir Avrupa Konseyi'ne... ...üye olarak ve... Yetkisi altındaki her kim olursa olsun herkesin temel hak ve özgürlüklerini garanti edip korumak yükümlülüğündedir bunu evet. kabul etmiştir. Buna uymaması halinde elbette ki bir takım yaptırımlar olur bunu Rusya örneğinde de gördük işte e, oy hakkının temsil hakkının sınırlanması en son e, şeye kadar giden bir süreç ikiye gitmez yani diyorsunuz. E, çok uzun bir süreçten bahsediyoruz <gülüyor> orada. <gülüyor> Ee, o yüzden hani siyasi etkileri böyle olur ama e, tartışılmayan bir konu da var hani aslında en çok sö söylenmesi gereken büyük husus daire, oydu şikay, o büyük daire olayı e, var mı, o büyük daire hı. olayı ayrı yani evet. büyük daireye 3 ay içerisinde e, muhalefet e, şahri olduğu için götürülebilir hı hı. ama e, şöyle söyleyeyim büyük daireye otomatik bir hı hı. sevk olmadığı için onu da bir panel değerlendirecek hı hı. ve o panel değerlendirirken de emin olun Navanni davasına da 5 gün önce verilmiş hı hı. muhakkak ki e, dikkat edecektir. E, Büyük iradesi de... belli aslında. Yok yani iradesini bilemeyiz elbette ki ne olacağını e, hiçbir şey. bilemeyiz. hadi istikrar anlamında söylüyorum İst... tabii ki A, tabii her ki, olayı biricik ki. ayrıca değerlendiriyorlar. E, o ben Şüphem sadece e, Navalli davası çıktıktan sonra hani bilemiyorum e, bir sürpriz olur mu? Ama bunu da bir panel değerlendireceğini göz önünde Hı -hı. tutmak gerekir. Hı -hı. Türkiye e, Nisan 2017'den beri siyasi denetime ha, evet, girdi. Evet. E, konuşulmayan husus bu. Evet, e, ve işin enteresan tarafı. Siyasi denetim kararında bir yol haritası çizerken Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi mesela tutuklu milletvekilleri olmasını ifade özgürlüğü ve Hı -hı. E, basın özgürlüğü anlamında bir takım ihlal iddiaları olmasını ve bunların giderilmesi gerektiğini de söylemişti. Hı -hı. Şimdi hepsini beraber düşünmek lazım. Evet. E, ben Avrupa Birliği'nden bahsetmiyorum. Evet. İlgilenmiyorum Öyle, o tabii, konuyla. Tabii. Avrupa Biz Konseyi kapsamında kalmadı e, zaten. siyasi denetim söz konusu olduğu için de evet. E, evet. gerekenin en azından e, bağımsız mahkemeler tarafından ben evet. yapılacağına inanıyorum e, hukuken. Çok <gülüyor> teşekkür ederim. Tabii aslında bir sonraki programda da bu kararların, bu tür kararların Anayasa Mahkemesi'nin uygulamasına ve iştahatlarına etkisini konuşmamız Hı. lazım. Çünkü Şahin Alpay kararında da. Açıkça Anayasa Mahkemesi'ne Hı -hı. E, Bundan sonra vereceğiniz kararları Dikkatli izliyoruz e, Hı -hı. Diye bir e, açıklaması Mahkemenlik vardı, vardı. Evet. Dolayısıyla bir sonraki programımızda e, Siz ya da sizin merkezinizden Uygun bulduğunuz bir hukukçu arkadaşımızı Anayasa Mahkemesi'nin e, Bundan sonra ne yapacağına Hı -hı. ilişkin e, Olasılıkları değerlendirmek isteriz. Hı -hı. Bir de e, zamanımız oldu ama evet. Bir etkinlik e, duyurusu vardı Dan, çok süreci, onu Tekrar çok teşekkür ederim davetiniz ediyorum. için ee, bizim cumartesi Türk Ceza Hukuku Derneği'nin cumartesi günü düzenleyeceği İstanbul Barosu'nda e, ceza hukukundaki güncel tartışmalarla alakalı bir sempozyumumuz var hı hı. Ee, ve bu e, sempozyum aynı zamanda e, Dönmezer, Kunter e, Erem hocalarımızın Erman. E, Erman hocalarımızın anısına düzenlenen bir e, konferans hı hı. ona da ilgili olan tüm meslektaşlarımızı herkese Bekleriz. Cumartesi görüşmek üzere. görüşmek üzere. Uzana. Çok teşekkürler. teşekkürler. Çok sağ olun. Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aybürt Tunçel. Açık Radyo Program Destekçisi olun.